ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ي يصلح لكم اعمالكم Waar je lekum dunubekum, Waar je in leh hawa rasoolahu. Fakad de fas afausan adima. Amma bad. Fain na estakal hadithikalamullah. Waar hij al heddy, heddyu Muhammadin in zalallahu alayhi wassalam. Waar sher al umuri muhde tha tuha. Waar kulle muhde tha tim bidra. Waar kulle bidra tim dolala. Waar kulle der smze. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz imanın kapsamını konuşmuştuk. İmanın ne olduğunu konuşmuştuk. Kalb ile tasdik, dil ile ikrar, amellerle ispat. Ve önceki derslerde Allah'ın varlığına imanın gerekli olduğunu ve bu e, gerekliliğin de dört husustan ötürü olduğunu söylemiştik. Neydi bunlar hatırlayacak olursak? Onlar değil, daha onlara gelmedik. Haydi bakayım, hangi zaman? Ha? Evet, Allah'ın varlığına imana zorlayan ne vardı bizi? Akıl, his, his, başka? Fıtrat, dört, fıtrat, dört, din semavi dinler demiştik değil mi arkadaşlar evet bu çok önemli yani bunları unutmayın ayetleriyle söylüyoruz evet ve demiştik ki bu ilk maddeyi ayıracağız daha sonra tevhidi yani imanı tevhidi 3'e böleceğiz dedik bugün de işte bunu yapacağız tevhid 3 kısma ayrılır bir yani iman gerçek manada Ne ile oluşur? Tevhide iman ne ile mümkündür? Bunları konuşacağız. Birincisi, rububiyete iman. Birincisi, rububiyet tevhidi. İkincisi, uluhiyet tevhidi. Üçüncüsü, isim ve sıfat tevhidi. Hani siz diyorsunuz ya, la ilahe illallah. İşte bunun içerisinde bu üç husus birleşmediği sürece, yerine getirilmediği sürece sahih akide oluşmaz. Dikkat edin Allah'ın varlığına iman konusunda ne yaptık dedik ki ey bizimle insanlar çoğu ortaktır bu konuda. Onlar da derler ki Allah var. Biz de deriz ki Allah var. Değil mi? Biz buna onun varlığına iman ediyoruz. Onlar da bunu söylüyor. Biz de bunu söylüyoruz. Ancak şu an değineceğim hususta onlarla ayrılacağımız noktalar olacak. Tevhid konusunda. Ancak öncelikle sırasıyla göreceğiz rububiyet tevhidi. Ne demektir? Önce bundan başlayalım. Allah'ın kendi fiilleriyle birlenmesi demektir. Bakın bunun en kısa tanımı budur. Rububiyet tevhidi Rububiyet tevhidi yüce Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesiyle olur. Yani ben bileceğim ki rububiyet zaten rablikten geliyor. Rab olmak nedir ona da bakacağız. Allah Azze ve Celle fiillerinde ortağı yoktur. Tektir. Mesela yaratmak yaratmak bir Rabbin işidir. Yani Allah'a aittir. Rızıklandırmak, öldürmek, diriltmek, yönetmek, Malik olmak, tasarruf ve buna benzer, bütün bu fiiller yüce Rabbimizin kendisine aittir. Araf suresi 54. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elâ lehul halku vel emr. Yaratmak da emir de onundur. Tebârakallahu rabbul âlemîn. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Yaratmak da emretmekte kime aittir? Ona aittir. Ve yine daha birçok ayette yüce Rabbimizin, mesela fal yan zuri il insan bakmaz mı neden yaratıldığı ve benzer? Bu konuda yine bakıyorsunuz rububiyet tevhidi. Bunlar lütfen doğru anlayalım. Bazı hususlar vardır. Sadece Allah azza ve celle buna muktedirdir. Yani başka hiçbir beşer, hiçbir mahluk böyle bir şeyde tasarruf sahibi değildir. Az önce saydığım hususlar gibi yaratması, diriltmesi, öldürmesi, efendime söyleyeyim, rızık vermesi, şifa vermesi ve buna benzer hususlarda yüce Rabbimizi bir kul derse ki Allah bunların hepsinde tekdir. Allah bunların hepsinde tektir derse bu kişi ne yapmış olur? Tevhidin bu ayağını oluşturmuştur. Ama buna rağmen rızkını almada patronunu ortak görüyorsa yani rızkı ona ait veya buna ait görüyorsa veya şifada efendim doktorunu veya ilacını Allah'a ortak koşuyorsa ve buna benzer birçok hususta ne yapıyor burada? Rububiyet tevhidini bozmuş oluyor. Şimdi rububiyet tevhidi insanın fıtratında olan bir şeydir. Hatırlayınız Rum Suresi 30. ayette ne demiştik? Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fe akim vechheke lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarannase aleyha. Sen yüzünü hanif olarak dine çevir. Allah insanları bunun üzerinde yarattı. Bu fıtrat üzere yarattı. La <gülüyor> tebdile li halqillah. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin. ذَلِكَ <gülüyor> الدِّينُ قَيِّينُ Ey işte dost doğru din budur. Ve dikkat ediniz Ebu Hureyre radıyallahu anh ne diyordu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Ancak onun ailesi onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar veya me mecusi yapar. Dolayısıyla normalde kişinin mayasında rububiyet tevhidi, yani insan kendi yaratıldığını, aklıyla, fıtratıyla bulabilir, yaratılmış olduğunu ve e, bütün mahlukatın, Rabbinin Allah SWT olduğunu bulur. Ama fıtrattan saparsa ne olur? gider ineğe tapar. Yani işte bu aklın ve fıtratın değildir. O hevaya uymaktır. Tamam? Şimdi şuna dikkat edelim. Gerçekten bizim dışımızda, Müslümanların dışında kalan kimseler de Allah'ın bu sıfatına inanıyorlar mı? inanmıyorlar mı? Mesela ehli kitap. İnanıyorlar değil mi? Varlığına inanıyorlar. Yaratıcı, yaratıcı, yaratıcı olduğuna inanıyorlar. rızık verdiğine inanıyorlar. Yahudi ve Hristiyanlar bunlara inanıyorlar. Kendisine ne kitap verilmiş olanlar bunlara inanıyorlar. Ancak nasıl oluyor? Onlar küfür ehli, biz hak ehliyiz. Nasıl oluyor? Biz... Cennetle müjdeleniyoruz. Onlar cehennemle tehdit ediliyorlar. Peki niçin onlara Müslüman demiyoruz? Akideleri Nerede bozuluyor akideleri? Efendim? Bozuldukları bozulduğu için. Yani dinleri kendi dinlerinin olduğundan çok farklı bir noktaya geldiği için. Elindeki kitaplar anlatılan her şey kendileri için. Peki kitapları bozulmasaydı ne olacaktı? Faktin üzerine yaşayacaklardır. Hangi din? Müslüman olarak Hayır. O kitabın tahrif edilmesi ayrı bir konu. Onların kitapları tahrif edilmemiş olsa bile onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e ve ona indirilene iman etmiş etmekle mükellefler. Çünkü son din budur. Ve bütün insanlık bu davetin muhatabıdır. Yani onların kitapları tahrif olmuş olmamış. Tamam sapıklar. Zaten Kahrif ettiler Allah Azze ve Celle de ey onları lanetledi. Onlar Allah'a muhalefet ettiler. Ancak bununla beraber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e indirileni inkar ettiler. Indirileni inkar ettiler. Dediler ki hayır. Bir peygamber çıkacaksa o bizden çıkması gerekir. Niçin Araplardan çıksın? Bu ve benzer. Şimdi uluhiyet tevhidinde bunu iyi anlayacağız. Ancak lütfen şuna dikkat edin. Ben ne demek istiyorum? Şimdi mesela... Biraz test yapalım. Olur mu? Olur. Kim dedi olur? Evet. Senden başlayacağız. <gülüyor> Şimdi e, sen e, sevgili kardeşim aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'a iman ediyorsun. Evet. Lütfen iman ettiğin Allah'ı bana anlatır mısın? Nasıl bir Allah'a iman ediyorsun? Eşi benzeri olmayan Evet. <gülüyor> Evet güzel, devam et. Biz sohbet ediyoruz. Buyur. Evet. Doğru, güzel bir başlangıç. Başka yardımcı olmak isteyen? Yüce olan Allah'a. Yüce olan Allah'a. Evet doğrudur. Evet bu da doğrudur. Bir ve tek olan Allah'a. Doğrudur. Doğrudur. Evet. Her şeyi bilen bir Allah. Şimdi niçin soruyorum bunu? Bu da doğru. Şimdi şunu niçin soruyorum? Arkadaşlar biz ona kulluk ediyoruz ve bununla mükellefiz. Kendisine secde ettiğimiz ve emrettiği zaman icap ederse yeme içmeyi terk ettiğimiz bir Allah'a iman ediyoruz. O zaman biz nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Biz tanımadığımız bir varlığa nasıl ibadet edebiliriz? Eğer kendisini az tanırsak, tanımamak bize cesaret verir şeytandan, bize bir cesaret gelir. Ve ne yaparız? Onun emirlerine muhalefet ederiz. Çünkü tanımıyoruz. Tanımadığımız bir şeyden de korkmayız. Dolayısıyla, tenzih ediyorum buradaki arkadaşı, arkadaşları desem ki ya falanca futbolcu nasıldır ben inanıyorum daha çok bilgi alırım. Yani bu kötü bir şey. Halbuki Allah subhanahu ve teala Kur'an ve sünnetle bize kendisini haber verdi. Onun haber verdiği gibi de bizim ona iman etmemiz gerekir. Şimdi ben sizi şu noktaya götüreceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gönderildiği kavim Mekke toplumu Allah'a iman ediyorlar mıydı, inkar ediyorlar mıydı? İman ediyorlardı. Allah Azze ve Cellemin gönderildiği Mekke toplumu diyorlardı ki Allah var. Bakalım ayetlere nasıl, ne diyorlarmış? O zamanki müşrikler. Lokman suresi 25. ayet. Lütfen dikkat edin buraya gençler. Lokman suresi 25. ayette. Ve lئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا <اللّٰه> Lokman 25 Eğer onlara sorarsan göğü ve yeri kim yarattı diye sana Allah derler. Şu an yine burada Ebu Cehil oturuyor olsaydı o da elini kaldırıp diyecekti ki gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyecekti. Onu yalanlayabilir miydik? Diyebilir miydik? Yani derdik ki doğru söylüyorsun. Ve Allah haber vermiş ki ayette Allah haber vermiş ki ayette onlar buna iman ediyorlardı. Ancak bizi onlardan ayıran bir unsur var. Buna dikkat edin. Ve yine Yunus suresinde Yunus suresi 31. ayette Rabbimiz buyuruyor ki: Kul onlara de ki yani ve onlara sor men yerzukukum min as-sama'i wal-ard. Göklerden ve yerden sizi kim rızıklandırıyor? EMMEN yamliku as-sam'a wal-absar? Kulaklara ve gözlere kim hükmediyor? Wa man yukhrijul hayye min al-mayt. Ölüden diriyi kim çıkartıyor? Wa yukhrijul mayyitan min al-hayy. Ve diriden ölüyü kim çıkartıyor? Gerçekten insan yokken, ölüyken diriliyor. Veya diriyken ölü oluyor. Bunları kim yapıyor? Onlara sor buyuruyor Rabbimiz. من emr, الامر من يدبير الامر yani kim işleri idare ediyor? فسيقولون Allah. Onlar sana cevap olarak derler ki bunları Allah yapıyor. فقول افلت افلتتقون Söyle o zaman nasıl aklediyorsunuz ya da nasıl korkmuyorsunuz? Dikkat edin bunlar bizim inkar edeceğimiz şeyler değil. Demek ki o toplumun da bir akidesi, bir inancı vardı. Yani ne anlaşılıyor buradan? Onlar rububiyet tevhidine iman ediyorlardı. Onlar bir yerde sapıklığa düştüler ama o rububiyet tevhidi değil değil mi? Anlaşılıyor bu. Lokman 25, e, Yunus 31. ayetler ve daha birçok ayet var buna benzer. Ancak buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlarla savaştı. Ve bu inançlarını yeterli görmedi. Eğer onlar bunu hakkıyla anlamış olsalardı, uluhiyet tevhidini de kabul eder ve ibadeti sadece Allah'a yaparlardı. Çünkü onlar... Allah'ın Allah'ın yaratan, rızıklandıran, dirilten ve öldüren olduğunu kabul etmişlerdi. Hal böyleyken nasıl olur da Allah'tan başkasına ibadet ederler ve ondan başkasını ilah edinirler? Buradan tevhidin sadece bu türünü kabul etmenin bu inanca sahip olan kimsenin İslam'a girmesi için yeterli olmadığını Anlamış oluyoruz değil mi? Demek ki sadece rububiyet tevhidine yani öldürmede, diriltmede, yaratmada, rızık vermede, şifa vermede, güneşi doğurup batırma veya buna benzer bütün bu olaylar Allah tek başına yapıyor. Buna iman etmek tevhidin bir gereğidir. Ama sadece buna iman etmek tevhid için yeterli değildir. Tevhid demek ki başka ayakları var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu müşriklerle savaştı. Bunu söyledikleri halde. E inse'althum men halaka's semawati vel ard? Yequlunallah. Onlara sorsan yeri ve göğü kim yaratıyor? Allah derler. Kim öldürüp diriltiyor? Allah derler. Kim işleri çeviriyor? Allah derler. Bütün bu konularda sadece ehli kitap değil sapık fırkalar bile yani şu an sapık. ehli sünnetin ittifakla tekfir ettiği mesela fırkalar bile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 konu anlaşılmış olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Bununla enbiyalar ve ümmetleri arasındaki ihtilafın uluhiyet tevhidi hususunda baş gösterdiği açıklık kazanmaktadır. Anlaşılıyor ki problem uluhiyet tevhid, rububiyet tevhidinde değil. Hangisindeymiş? Uluhiyet. uluhiyet. O zaman biz şimdi uluhiyet tevhidini tanımlamamız gerekmektedir. Neydir uluhiyet tevhidi? Tanımını kim yapacak? Allah'a Rabbim de sinir, isfacan da Yok. Allah'ın fiillerini yüce Rabbimizi kendi fiillerinde, dikkat edin kendi fiillerimizde değil. Yüce Rabbimizi kendi fiillerinde kendi fiilleri nedir? Evet işte bunlar rububiyet fiilleridir. Yüce Rabbimizi kendi fiillerinde birlemek. Uluhiyet tevhidi nedir? Yüce Rabb'i kulun kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi. Dikkat edin. Bu tanımı sık sık soracağım. He. He. Rububiyet evet Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesi. Uluhiyet kendi fiillerimizle Allah'ı birlememiz. Yani e, kalbin fiilleriyle, dilin fiilleriyle, bedenin fiilleriyle bütün bu hususlarda yüce Rabbimizi birlememiz o zaman uluhiyet devhidini oluşturmuş oluruz. Yani dediğin gibi mesela namazda sadece Allah'a secde etmek, sadece O'na ibadet etmek. Evet. İşte bu fiillerimde ya da sadece ona tavaf etmek ya da sadece ona kurban kesmek sadece ona dua etmek. Ha, bakın problem burada başlıyor. Küsür ehliyle problem burada başlıyor. Onlar dediler ki hayır biz Allah'la beraber İsa'ya. O biriler dediler ki biz Allah'la beraber Üzeyir'e. O biriler dediler ki biz Allah'la beraber putlarımıza. Dikkat ediniz. Demin ben Eğer Ebu Cehil'e Ebu Leheb'e sorarsanız derler ki Allah yapıyor, değil mi? Ancak kendi fiillerinde Allah'ı birlemediler. İşte burada hataya düştüler. Burada onlar kesinlikle cehennemi hak ettiler ve küfrün neferi oldular. Dikkat edin. Ancak bu ümmetin içerisinde var bu insanlar maalesef. Bu ümmetten olduğu halde ne yapıyor? Uluhiyette Allah'ı birlemiyor. Namazı Allah'a kılıyor, duayı başkasına yapıyor. Nasıl yapacağız? Başkasına. Veya Allah'la beraber başkalarını yardıma çağırıyor. İşte vaka ortadadır. Bunları görelim şimdi. Bu kulun yapacağı dua, korku, ümit, sevgi, namaz, hac, tevbe gibi İbadet türlerinin sadece Allah Subhanahu ve Taala'ya yapılması ile olur. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Taala Zariyat Suresi 56. ayette buyuruyor ki: "Ve ma halaktü'l cinne ve'l insa illa liya'budun." Ben cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Hangi ayetti o? Zariyat Sûresi 56. Evet gençler ses geliyor değil mi oraya? O ayrıb eres tu birab bukun. Ben sizin Rabbiniz değil miyim ayetidir söylediğin. Ses geliyor mu oraya? Evet. E, soru soruyorum arkadaşlar, niçin el kaldırmıyorsunuz? Aynen şöyle yaptım. Dedim ki Zariyat Sûresi 56. Dedim hangi ayetti? Cevap yok yani olmaz. O yüzden dikkatle dinleyeceğiz. Telefon falan olmaz. Tamam. E, Zariyat suresi 56'da Rabbimiz buyuruyor. Ben cinleri de, insanları da bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki yaratılış gayemiz neymiş? Kulluk. kulluk. Dünyanın peşine gitmek değil. Kendi de, Allah yani. Allah bunu evet. Merhaba. Allah'a emanet olun. Merhaba. Allah'a emanet olun. Merhaba. Allah'a emanet Şimdi, rububiyet tevhidine iman ettik değil mi? Rububiyet tevhidine iman etmişken, rububiyet tevhidine bir dahlimiz var mı bizim? Yani bir etkimiz yok. Yani biz iman etsek de, bütün dünya buna iman etse de, Allah Azza ve celle rububiyetin sahibidir. Etseler de etmeseler de. Dolayısıyla biz buna iman ettik. Teslim olduk bu bitti değil mi? Ancak uluhiyet tevhidinde bize düşen çok görev var. Bunun üzerine o yüzden duruyorum. Uluhiyet tevhidinde bize düşen çok görev var. Ve insanları akidede saptıran en önemli husus uluhiyet tevhididir. Çünkü uluhiyet tevhidi dinin başı ve sonu, zahiri ve batın, batınıdır Yani görüneni ve görünmeyenidir. Çünkü Allah cinleri ve insanları bunun için yaratmıştır. Kişinin kulluk etmesi uluhiyetini oluşturur. Muahidlerle müşrikler arasındaki belirleyici fark budur. Yani Allah'ı birleyenlerle Allah'a şirk koşanlar arasındaki belirgin fark budur. Hem bu dünyada hem de otaki dünyada Mükafat ve ceza buna bağlıdır. Doğru mu bunlar? Doğru. Enbiyalar, yani peygamberler, uluhiyet tevhidi için gönderilmiştir. Kutsal kitaplar da bunun için indirilmiştir. Zira uluhiyet tevhidi, enbiyanın davetinin özüdür. Nitekim Rabbimiz, Nahl suresi 36. ayette şöyle buyuruyor. Ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulan en i'budullaha ve buttahut. tagut. Şüphesiz ki biz her ümmete her ümmete Allah'a kulluk edin. Taguta kulluktan sakının diyen bir Pegamber bir elçi göndermiştir. Yani ne demek oluyor? Her kavme, her topluluğa mutlaka bir elçi gönderilmiştir. Ve giden elçi ne demiştir onlara? Evet ne demiş? La ilahe illallah. Ebulullâhe. Mâ lekum ilâhun gayrûh. Allah'a kulluk ediniz. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Bakın bu gönderildikleri topluluklar tarih boyunca hepsi Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Ancak bu yeterli gelmiyor. Allah onlara elçiler gönderiyor. Subhanallah. İşte günümüz birçok insan, özellikle bu kalbim temiz diyenler, uluhiyet tevhidini terk etmiş, ne buna yanaşıyor, ya sen benim kalbime bak diyor. Yani o kadar görüneni bize söylemiyor, görünmeyene davet ediyor bizi. Yani oradan zıyıracak. Şeytan onu oradan aldatıyor. Değil mi? Sen diyor benim kalbime bak. Benim kalbim temiz. Allah'a bak ver. Vallahi biz daha görmedik kalbi temiz olanlar yatsın. Biz böyle bir ayet bilmiyoruz. Kalbi temiz olanlar muttaki olanlardır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın kalbi gibi bir kalp kıyamete kadar gelmeyecektir. Bundan önce gelmediği gibi Bundan sonra da gelmeyecektir. Kıyamete kadar, onun kalbi kadar temiz bir kalp gelmeyecektir. Buna itirazı olan var mı? Ama buna rağmen o geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Allahu akbar. Biz mükellef olduğumuz farz namazları yerine getirmekten aciz iken, bir cemaat namazına yetişmek bize böyle e, ağır geliyorken, Bir fecir namazına uyanmak bize ağır geliyorken ve bir daha onun kalbi kadar dünyada onun kalbi kadar bir temiz bir insan gelmeyecek. Buna rağmen Allah Subhanahu ve teale gece namazı ona farzdı. Onun ümmetine ise farz değildir. Aleyhisselatü ve sellem farzdı. Allah emrediyordu. Kalk diyordu ona. Kalbi temiz olan halbuki maar alisat het midden de Het is niet in het Het is niet in het midden van de Het is niet het de Het is niet in het midden Het Shoot op lara Allah, Zawajele, Onara El Childer Gunderdi, Ver Onara Allahendine. Saadija Allah, hoe kunt u het me daar weten? Walde Uluhi eten, Janikulunger, ik leer Nia Pajas. Neza manakadar? Evet. Heger Suresidoksanokuzunja, aeterabimisburior, Fabu drabbaka. Rabbineba dat het Hatte tia kaliakin. Sana ölüm gelinceye kadar dikkat edin demiyor yaşlanınca Allah'a kulluk ettin ya da demiyor yaşlanınca terk ettin. Allahu akbar. Dolayısıyla nefes alıp verdiğimiz sürece Allah'a ibadet etmekte, O'na kulluk etmekte, O'na hiçbir şeye şirk koşmamakta ne yapacağız? İhtimam göstereceğiz, ihtimam göstereceğiz bu bizim için bir emirdir. Çünkü bize gönderilen elçiler bizi buna davet etmişlerdir. La ilahe illallah demek kuru bir söz değildir. Hani ben bunu söyledim tamam cenneti garanti ettim değildir. Adam diliyle bunu söylüyor ama kalbiyle Allah'tan başkalarına itikad etmiş. Amellerinde Allah'tan başkasına ibadet ediyor. Allah'tan başkasına dua ediyor. Bütün bunları göreceğiz bu tevhid bölümünde dikkat edin. Bu sebeple.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 en bütün enbiya'nın ortak kelimesi ile ilahe illallah. Rabbimiz de diyor ki senden önce hiçbir peygamber yoktur ki bunu kavmine söylememiş olsun. Bunu kavmine söylememiş olsun. Ve yine Araf suresi 85. ayette. İbudullaha mâ lekum min ilahin gayru" Allah'a ibadet edin çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Uluhiyet tevhidi enbiyalar ile ümmetleri arasındaki anlaşmazlığı anlaşmazlığın vuku bulduğu tevhiddir. Demek ki enbiyalar Bir topluluğa niçin gönderilir arkadaşlar? Efendim? Evet yani o toplumda bir şirk vardır, sapma vardır. Enbiya onlara gönderilir, onlara, onları neye çağırır? Tevhide. Tevhide çağırır, Le ilahi. sadece Allah'a kulluk etmeye. Peki demek oluyor ki Uhudlar, Bedirler niçin yapıldı, niçin bu savaşlar oluyor kavimlerle peygamberler arasında? Tevhide. Yani bu kelimeye iman etmedikleri zaman, teslim olmadıkları zaman ne oluyor? Bu sefer arada düşmanlık baş gösteriyor. Dikkat edin. Ben düşmanlık dediğim zaman yani ben Yunanlardan bahsetmiyorum bunlardan. Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizzat amcalarıyla, en yakınlarıyla savaştı değil mi? Niçin onları bu ayırıyor birbirinden? Ne dediler? Ey Muhammed dediler Aleyhisselatü Vesselam. Bizim birliğimizi dağıttın. Yani ne güzel yaşıyorduk, eğleniyorduk. Halimiz iyiydi. Ama sen babayla oğlu birbirine düşürdün. Aleyhissalatu vesselam'ı bununla itham ettiler. Niçin? Çünkü Aleyhissalatu vesselam onlara dedi ki: "Fe abdullah. Sadece Allah'a ibadet ediniz. Meleküm ilahum min gayri. Sizin ondan başka ilahınız yoktur." dediği için ona düşmanlık ettiler. Niçin? Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kul olduğu gibi onlar da uluhiyet tevhidini yerine getirmek için yaratılmışlardı. Uluhiyet tevhidini. Hatta öyle ki ne yakınlık, ne baba oğul, ne amca dayı gözetmeyen bir sözle onlara hitap etti. Onların karşısına dikilip dedi ki, قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ve antum entum abidu abud. Ve ana abidu nemaa abettum. Ve entum abud. Lekum dinukum ve lihedin. Ey, sizin is size benim dinim van. Ne ben sizin taptığınıza tapacağım, ne de siz benim taptığıma tapacaksınız. Vesselam, gece ile gibi, Hak ile batılın arasını ayırdı ve onlara hücreti oluşturdu. Arkadaşlar lütfen sözümü iyi dinleyin. Şunu anlamak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davetine icabet edenler ne oldular? Ashab değil mi? Cennetle müjdelendiler. Batıl onlar batıl kaldı küfür milletini oluşturdu. Bunlar da İslam ümmetini oluşturdu öyle mi? Ancak şöyle bir fark var. Allah Resulü aleyhisselatu vesselame iman eden kimseler ona iman eden kimseler ne yaptılar bu kelimeyi söylemekle? Allah'a Allah şirk koşmadılar değil mi? Sahabe iman ettikten sonra koştu mu? Şirk koşmadılar, isyan etmediler, fenalıkları terk ettiler, ibadetlere koyuldular, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a pazarlıksız teslim oldular. Ancak beni üzen taraf odur ki bugün la ilahe illallah dediği halde şirk koşanlar. La ilahe illallah dediği halde Allah'tan korkar gibi birilerinden korkanlar. La ilahe illallah dediği halde Allah'ı sever gibi birilerini sevenler. Ve bu kadar fitne ve fesadı yaparken bütün bunlara rağmen bunlar la ilahe illallah diyen kimseler mi değil mi? Evet. Buyurun itiraf edin. Haydi çıkalım dışarıya. Evet. Haydi iddiamız evet. patlayalım. Haydi çarşıya çıkalım. Ne dersiniz? Allah'ın dinine isyan eden bu insanlar la ileyillallah diyorlar mı? <gülüyor> Demek ki, Subhanallah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in yaptığı gibi keskin bir çizgiyle hak ile batıl birbirinden ayrıldı. Saflar oluştu, küfrün milleti İslam ümmeti oluştu. Ve bunların arasında mücadele böyle oldu. Ancak bugün niçin ayrılmıyor? Bugün faiz işletenler, faizi satanlar, yedirenler, buna talip olanlar, le ilahe illallah diyen insanlardır. Ne olacak? <gülüyor> Halbuki ashab diyor ki, içki ayeti indiği zaman yasaklandığında, Medine'nin sokakları, ey böyle hep ıslandı yani böyle şeye döndü, hep döktük. Yahudiler dediler ki ya bir dakika niye döküyorsunuz? Bize satın. Bize satın, biz ondan ticaret yapalım, siz de para kazanın. Dediler ki, hayır. Allah'ın emrettiği bir şey, yasakladığı, haram olan bir şeyin satışı da haramdır. İşte böyle bir şekilde onlar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e teslim oldular. Peki nasıl oluyor? Bizim problemimiz ne? Bu Kur'an, onlar üzerinde indi. Aynı Kur'an, Kur'an ve sünnet bizim önümüzde rehberdir. Peki nedir böyle bunları işlevsiz kılan? Nedir bizimle Kur'an ve sünnetin arasını ayıran? Arkadaşlar ben buna iman ediyorum demek yeterli değildir. Az önce Rububiyet Tevhidinde bunu gördük. O halde biz şunu öğrenmemiz gerekir. Gerçek manada la ilahe illallah demek ne demektir ve bunun gerekleri nedir? Hemen söylüyorum. Gerekirse haftaya bırakacağım ama şu kısmını söyleyeyim. O zaman gelin hep beraber la ilahe illallah onlar üzerinde nasıl bir inkılap yaptıysa nasıl bir devrim yaptıysa Gerçekten biz bakalım ki bizim üzerimizde niçin böyle bir devrim yapmıyor? Ya da bugün anlaşılmayan şey ney? Yani o günün insanı bu sözü söylemekle cennetlik oldu. Ancak bu kelimenin gereğini yerine getirdi. İçini doldurdu. Hakkını verdi. Ancak bugünle la Allah sözü bizim yanımızda kuru bir söz şeklindedir. O zaman... La ilahe illallah sözünün ne manaya geldiği üzerinde şöyle söyleyebiliriz. La ilahe illallah Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani hakkıyla ibadet edilen mabud yoktur. İlah Alçalıp, boyun eğilip, mağbud edinilmekte ilah edinilendir. Yani onu ilah yapmak için onun karşısında alçalman, boyun eğmen, teslim olman ve ona ibadet etmenle mümkündür. Öyle ki kalpler sevgiyle, yücelmeyle, korkuyla, tazimle, alçakgönüllülükle, ümit ve tevekkülle ona bağlanarak onu İlah edinir. Ve la ilahe illallah'ın iki tane ayağı var arkadaşlar. İki esas üzerine kuruludur. Bu da red ve ispatla olur. La ilahe illallah demek Allah'ın dışındaki tüm yaratılmışların ilahlığını reddetmektir. Allah'ın dışında kalan her şeyin ilahlığını reddetmektir. Hani la ilahe diyoruz ya Hayır diyoruz, yoktur diyoruz, kabul etmiyoruz diyoruz, inkar ediyoruz, tanımıyoruz. İllallah demek ise, ilahlık ve ibadetin sadece ve sadece Allah'a ait olduğunu ispat edip kabul etmektir. İmanın tanımında demiştik ya, kalb ile tasdik, dil ile ikrar, amellerle ispat. Dolayısıyla, burada dersi noktanıyorum önümüzdeki hafta Allah nasip ederse şahadetin şartlarından bahsedeceğim. Şahadetin şartları ne demek şahadetin şartları? Yani mesela Abdullah kardeşim çıktı dedi ki Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. O zaman bu kelimeyi söylerken yerine getirilecek bazı husus hususlar var. Yedi tane husus var. Bu kelimeyi söylerken kalbe düşen, itikada düşen yedi tane husus var. Nedir o yedi husus diye sorsam, zora düşeriz değil mi? O yüzden haftaya siz merak edin. Merak etmekle beraber, inşallah bana verildiğinde ben olur, onu alırım. Hayatıma geçiririm. Gereğini yaparım. Aa, Le ile illallahın şartlarında benim bir tane eksiğim varmış veya üç tane varmış. Bunları yerine getirmeliyim diye kendimizi sorgulayıp ik doldurmak het ile biz burada kast. Yani ilmin het yerine getirmek de kast. het niet in de het niet in de kast. de kast. Ik wil het niet in de kast. Ik wil het